Oh yeah. касты Mekaynet bugün 11 Ekim Salı. Yıl 2011, ay 10, gün 284, Hızır 159. 1432 Hicri Zilkade 14, 1427 Rumi Eylül 28. Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması 1922. Mudanya Mütarekesi 1922. 89 yıl önce bugün 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalanmıştı. Mütareke hükümlerine göre Edirne de dahil olmak üzere Doğu Trakya Meriç Irmağının sol kıyısına kadar boşaltılarak Türkiye'ye veriliyordu. İstanbul ve Boğaz Türk'ün İstanbul ve Boğazlar e, Türkiye'nin idaresine idaresine bırakılıyordu bırakılıyor. evet. Günün tarihi 2 yıl önce bugün 11 Ekim 2009'da film yönetmeni, yapımcı, senarist ve yazar Halit Refik öldü. Yemek listesi gün 284. Etli lahana dolması, zeytinyağlı çalı fasulyesi, salata, 20 keli Büyük, Büyük saatli mahalif takvimi. Love me do, love me do Love, love me do You know I love you I'll always be true, so please love. Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın ikinci Açık Gazetesi Ömer Madre Mahir Ilgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktirsiniz. Günaydın. Günaydın. The Beatles'ın ilk bilinen parçasıyla açılışımızı yaptık 1962'de Love Me Do adlı bu parça ilk defa Britanya listelerine girmiş, single listelerine sonradan listelerden çıkıp kaybolup gidecekti ama bazı dikkatli kulaklar mesela benimki gibi Radio Luxembourg'dan dinleyenler bu da nesi diye bir ilkileyeceklerdi. Sonradan Beatles şilavcuyla büyük patlamasını yaptıktan sonra bu parçayı tekrar sunacaklar ve tekrar bu sefer listelerin başına bir numaraya gelecekti. Böyle de bir hikaye sonra. Ben ilk seferde yakaladım ama diyorsunuz. Evet ama kim olduğunu anlayamamıştım. anlayamadım. İşte Beatles lafını da kolay kavrayamıyor insan cızırtılı parazitler arasında la kim söylüyor kendi listemde bir numara yapmıştım o zaman ki istedim çok zaman oldu ama <gülüyor> 1962'den bahsediyoruz <gülüyor> Evet bugünün haberlerine bir göz atalım Antalya'da beklenen oldu ki yani Türk medyası ve yetkilileri dışında e, normal bir tepki veren de e, herkes normal tepki veriyor bir tek medya uyanamadı gene ve tufan geçti Antalya'dan neler oldu filan diye böyle Antalya valisinden de Ahmet Altıparmaktan da altı vatandaşımızdan ulaşabildiğimiz hala kimse yok demiş ve altyapı eksikliği olarak görüyorlar her, her şeyi düzelteceğiz diyorlar yıkılan evleriyle sellere kapıldılar şeklinde alt başlıklar var Anadolu ajansından yani Antalya'daki duruma göz atacağız sayılara da tam bir türlü medyadan ulaşmak mümkün olamıyor. Ölen ve kaybolan sayısına. Tadonsu Ulaştığımız sayılar birbirini tutmuyor. Birbirini tutmuyor, evet. Muğla'daki büyük şiddetli yağışın da bir rekor olduğunu, Yeni Zelanda'da da fırtınaların petrol akmasını engelleyemediğini ve kurtarma çalışmalarının yürümediğini denilen tankerde Tayland'da Tayland'a büyük bir sel felaketinden, ölü sayısının yükseldiğinden, ...ve gelmekte olan... ...Meksika sahillerine doğru gelmekte olan... ...büyük bir fırtınadan... ...Coba kasırgasından... ...fırtınasından... ...bahsetmeliyiz... ...belki öncelikle... ...onun dışında... ...Mısır'dan... E, bahim ...haberler var... ...Mısır'da... ...tarihin gördüğü... ...yani yeni bu yükselişin... ...gördüğü... E, e, en büyük bastırma harekatı tankların altında ezilen insanlardan da bahsetmemiz mümkün olabilir. Libya'dan bazı haberler var. Oradan da her gün Kaddafi düştü, düşecek haberleri gelmeye devam ediyor. Ama bu sefer gerçekten e, tam anlamıyla ülkenin tümü Ulusal Geçiş Konseyi'nin güçlerinin eline geçecek gibi gözüküyor. Yemen'den e, Salih. Bırakacağım açıklamasına rağmen gösteriler olmuş. Kadınların gösterisinde en az 38 yaralı haberi var. Evet ve tabii bir de belki de baş konu olarak devam eden dördüncü haftasına birinci ayını tamamlamaya doğru giden Occupy Wall Street yani Wall Street'i işgal edelim hareketi var ve elitlerin yönetici elitlerin çok ciddi sıkışıklık içinde olduklarına dair bayağı analizlerde geliyor. Dünyanın en önemli şeyi diyen yazarlar ve analizler var. Önemli bir gazetede çıkmaya devam ediyor. İşgal altındaki Wall Street Journal bunlardan da bahsedeceğiz. İngiltere'ye yayıldı ve başka yerlere de yayılmakta olduğu haberleri de geliyor. Yeni bir protesto çağının başlangıcı olduğunu, plutokratların da korku içinde kaçış içinde olduğunun belirtilerini de göster olduğunu gösteren bayağı ilginç analizler var. Londra'nın da finans merkezinde gelecek hafta başlayacağı belirtiliyor. Olayların yani gösterilerin ve işgallerin böyle bir haberlerimiz var. Şimdi dönelim derseniz. Tam sayıya ulaşmak mümkün olamadı ama büyük bir çevre felaketiyle küresel iklim değişikliğinin tam anlamıyla kol gezdiği bir manzaradan bahsedebiliyoruz. Türkiye'nin güney ve batı Ege kıyılarında. En geniş kapsamlı olarak hürriyet gazetesinde görebiliyoruz. Bazı gazetelerde de hemen hemen hiç yer verilmemiş. Mesela taraf gazetesinde birinci sayfada en azından göremedim ben. Bunu Antalya'daki meseleyi Antalya, ya yani bazı gazeteler zaten bu gibi şeylerle de ilgilenmiyor ama önemli e, değil. Bir kısmı da deli açması diyebileceğimiz anlamsızlıkta başlıklarla vermeyi tercih ediyorlar. Hiç verilmemesi mi yoksa böyle tuhaf başlıkları mı tercih edeceğini insan kestiremiyor. Mini buzul çağı diyen de var mesela. Ne alakası olduğunu kavrayabilmiş değiliz. Evet ama işte e, suyun bir hali buz falan. Su. Üç halinden biri değil evet. mi? Evet. Antalya ve ilçelerindeki sağanak yağmur hızı 78 kilometreye çıkan rüzgarla birleşince tufana döndü. Bir köyde 20 ev yıkıldı. Selde 6 kişi kayıp diyor. Evet. NTV MSNBC'de web sitesinde de aynı şekilde verilmiş haber. Ee, 37 yılın yağış rekorunun kırıldığı söyleniyor Antalya'da. Ama orada da mesela şöyle bir şey var. En büyük hasar e, Has Kızılören köyünde yaşan evet. deniliyor. 6 kişi kayıp denilmiş. Ama NTV MSNBC'de şöyle bir yorumda yer alıyor. Sel sonrası altı kişinin kayıp olduğu köyün bulunduğu alan dere yatağına dönüştü. Mesela. Bu da çok anlamlı gelmiyor evet. değil mi? Evet. Yani hani selden etkilenmiştir veya zaten dere yatağındadır. Dere yatağına dönüşme durumu pek mümkün değil. Evet. Devamlı mi? olmadığı sürece. Her neyse bu gibi şeyler var ee, elin üzerinde dere yatağına dönüşmek de zaten jeolojik zaman açısından epey vakit alır herhalde tahmin ediyorum bir yağmurla pek olmaz galiba tahminen evet elin, ama haberdeki diğer detayları verelim burada e, derlenmiş elin üzerinde vatandaş görevliler tarafından kurtarılı deniyor altı kişinin kayıp olduğu bilgisi burada verilmiş 15-20 kadar hayvan telef oldu. tam sayı yok. Bu haberde verilen 15-20 rakamı var. Üç köprü ile iki menfez yıkık. İlkokul e, su basmış ilkokulu. Duvarları yıkılmış okulun. Eğitim yapılamayacak hale gelmiş. 20'nin üzerinde ev, sağlık ocağı ve muhtar, e, muhtar köy konağı yerinde en ufak iz dahi kalmamış durumda. Sürüklenmiş tamamen sele kapılıp bu binalar. Evet ve bu... Maalesef daha birkaç e bu, hafta önce konuştuğumuz şeylerdi. Büyük bir sel felaketi o olacak yakında diye konuştuğumuzu gayet net olarak hatırlıyorum. Onun üzerine belki bir umut köysel iklim değişikliği ve bu fosil yakıt bağımlılığı konusundaki bağlantı şeyler mücadele ya. anlaşılır inşallah demiştim ama olmadı gene galiba. Evet, yani biz de birkaç hafta önce zaten konuşurken herhangi bir e, müneciblik uh -huh. çabası içinde e, değildik. Yani öyle bir şey yoktu. Tamamen hani iklim değişikliği dünyada da e, bu sene içinde yaşanan iklim felaketleri göz önüne alınarak yapılan son derece e, normal evet. bir olasılık evet, öngörüsü. sayılarının ve şiddetlerinin çok artacağının bilimsel evet. olarak kanıtlandığını, çeşitli araştırmalarla... E, ...sayısız hakemli dergide çıkan araştırmalarla da ortaya konduğunu Ama söylemiş. işte Türkiye'de de e, bağlantı kurulmuyor. Yani örneğin işte ABD'de yaşanan büyük felaketler sonrası, iklim felaketleri sonrası bu yıl içinde... ...haftalar sonra çok cıldız olarak bazı yerlerde e, dile getirildi. Her ne kadar e, sayısız hakemli dergide o şekilde çıksa da medyada o şekilde e, yer bulabildi. Türkiye'de de işte... İşte beynin çalışmasıyla... Biraz Radikal bir... Gazetesi'nde tuhaf havalar şeklinde içeride haberin içinde bir şey var, yorum var. Ama niye tuhaf olduğunu da söyle... evet, söylüyorlar o... mı bilmiyorum. Ya ben göremedim baktığımda belki de söylüyorlardır. bir saksızlık yapmış olmayalım ama öyle bir şey var. Evet sayılar tam belli değil. Yani Antalya'da sele kapılan 6 kişiden biri öldü, 5 kişi aranıyor diye. Belki de en aslında toplu bilançoyu Radikal Gazetesi vermiş gene de. Manisa ve Balıkesir'de hortum 3 can aldı diyor. Ee, ve sel sularının Denizli'de de bir kadını sürüklediği belirtiliyor. yağışlarında bugün süreceği de ilave edilmiş haberi. Yani o zaman e, kayıpların hiçbir de bulunamazsa 6, 9, 10 kişinin dün kaybolmuş olduğunu yani Ölmüş olduğu düşüncesine varabiliriz. Yani tabii. Hani kayıplar şu anda kayıp. Evet kayıp. Marmara'da da sel ve su baskını alarmı verilmiş. Denizli'de dede torun ölümü. ya yani Televizyonda mesela NTV'de galiba seyrettiğim bir şeyde bir kısım yaşlıların terk etmeyi uyarılara rağmen torunları ya da çocukları tarafından reddettikleri gibi bir şey vardı mülakat vardı birisiyle yapılmış bir de bir başkasıyla yapılmış mülakatta da önceden gelip haber verdik buraları terk edin dedik ve bu şekilde kurtuldu yoksa 50-60 kişinin ölmesi işten değil diye değildi diye konuşan bir köylü de vardı özellikle bu Has Kızılören köyünden geçiyordu Gördest'teki bir evin bir dede ve toruna mezar olması. Karadeniz'den sonra Akdeniz'de tuhaf bir hava diyor. Vermiyor radikal de. Film festivali de etkilenmiş. Ben asıl tabi şey konusunda bir bilgi var mı diye baktım. Maddi hasar, zarar özellikle de sera. Çok büyük ölçüde seracılığın yapıldığı gelişkin bir sera tarımcılığı diyebilirsek ona öyle bir faaliyetin yaygın olduğu bir bölge orası Ak Akdeniz'de. Onların ne olduğuna dair bir bilgi yok henüz ama çok büyük tahribat olabilir diye de düşünmeden edemiyor insan. Evet Türkiye'de durum bu seller konusunda işte tuhaf havalar ama neden evet. tuhaf onun üzerinde konuşulmuyor ve devam ediliyor. Termik Petrol santrallere, hidroelektrik santralleri, santral. yüzlerce santral da. Evet, evet Avrupa Birliği'nin raporunda da galiba eleştiriler çevreyle ilgili de, çevreye ilişkin olarak da e, var daha karşılaştırmalı olarak geçen seneki raporla mesela karşılaştırmalı olarak yarın ele alırız. Ama e, ilerleme kaydedilmediği yönünde tespit orada duruyor. Evet. E, Muğla'da da mesela ben bir ufak rakam tık. daha vereyim. Kentte son 24 saatte metrekare başına düşen 169 kilogramlık yağışın son 65 yılın en büyük rekor oldu. Ya rekor olduğu belirtilmiş. Yani Muğla Meteoroloji Müdürlüğünden gelen açıklama son 65 yılda bu kadar büyük yağış olmadı belirtiliyor. Herhalde zaten ölçüm yapılmıyordur daha öncesinde diye tahmin evet, ediyorum. Evet, ben de öyle tahmin ediyorum. Ee, ve Muğla Belediye Başkanının açıklamasını da buradan iletmeyi bir borç bilirim. Vatandaşlar tedbirli olsun demiş. En azından vatandaşların kum torbalarını istememiş Tayland'da olduğu gibi. Evet Tayland'da bu yani evet bilmiyorum Tayland'daki durum nasıl ama itfaiye zabıta ve fen işleri ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Vatandaşlar tedbirli olsunlar bizden yardım isteyebilirler demişler. Bu böyle. Tayland'da geçince o zaman o büyük bir felaket olarak devam ediyor karşımızda. Yani Türkiye'deki de bayağı e, büyük bir felaketmiş felaket aslında evet. ama e, Tayland'daki e, olayın boyutu biraz daha farklı. E, muson yağmurlarının yol seller deniliyor mesela Antalya Ajansı tarafından. E, Temmuz ayından bu yana ölenlerin sayısı 270'e yükseldi denilmiş. Ve 2 milyondan fazla. Tarihinin en kötü sel felaketlerinden birini yaşayan Tayland deniliyor. 77 kentten 30'u sular altında kalmış. Evet, boyutu Türkiye'dekinden şimdilik daha fazla görünüyor. Ve tabii şöyle de bir problemi var. Asıl küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmanın en büyük e, tehlikelerinden bir tanesi deniz seviyelerindeki yükselme olacak. Bangkok'ta, başkent Bangkok'ta sadece deniz seviyesinden 2 metre yükseklikteymiş bazı bölgeleri. İrtifa olarak. Tahminciye çok... planları yapılmaya başlanmış çünkü Cao... E, Praia nehrinin yükselmesi tespit edilmiş. Yükseldiği tespit edilmiş. Ciddi Zaten oranda. yükseliyor deniz seviyeleri ve nehirler. Evet sellerle beraber. Şey, bu haberde de mesela muson yağmurlarının yol açtığı seller deniliyor. Muson yağmurlarının bu derece şiddetli yaşandığına kaç defa rastlandı? Onu da belki koyulsa iyi olabilirmiş detay açısından. Evet bu artışta bu grafiklere dikkat edilmemesi aman onlar bilim dünyasına ait... Ya da tamam da bilim dünyasından de, görüş alabilirsiniz. Bir de palavra diyorlar ya işte bir takım da lobilerin etkisindeki şeyler özellikle ExxonMobil ve diğer büyük şirket enerji ve petrol, doğalgaz, kömür şirketlerinin kok biraderliğine şirketlerin falan kurdukları think tank'ler düşünce kuruluşları böyle bir şey yoktur demeye devam ediyor. Şeyden de yararlanıyorlar herhalde Britanya'daki bu araştırmaya göre. Merak etme her şey yoluna girecek diyen beyin çalışması var ya, optimizme sevk ediyor insanı. Nasıl yani? Her şey, insanlar negatif düşünceleri Red unutmaya ediyor. meyilli. Evet, bu onunla ilgili de olabilir. Ama iyi haberler varmış. E, bu oilprice.com isimli bu fosil yakıt... E, haberlerini izleyen web sitelerinden bir tanesi oradan aldığımız bir habere göre iklim değişikliği için iyi bir haber varmış. Neymiş o? Yapay fotosenteze daha da yaklaşılmış yapılan çalışmalar yapay fotosenteze yaklaştırmış bize ee, Illinois Üniversitesi e, Kimya ve Biyolojik Mühendislik Profesörü Paul Kenis ve onun araştırma grubu e, Dioxide Materials diye bir e, startup denilen bu yeni kurulan şirketle ortak çalışma yürütmüş. Ve de bir e, hızlandırıcı, katalist bulmuşlar. Daha doğrusu tetikleyici mi demek lazım katalist artık. E, yapay fotosentezi tetikleyen bir şeymiş bu. Buldukları. E, yapay fotosentezin önemi de şu. Bilmeyenler için ben mesela burada okuyorum. E, atmosferdeki karbondioksit'i çeviriyormuş ee, kolaya kar karbon bazlı kimyasallar yapmak için kullanılabilir bir metale belki demek lazım çeviriyormuş ya benim için yeterli değil bu kolaya çevirmesi lazım e, tam ondan sonra kolaya siz çevirin o madde elde ettikten sonra olmaz ama direkt hazır gökten kolay inmesini istiyorum olamaz mı yani şimdilik mümkün değil Adamlar yapay fotosentez diyor, siz kola istiyorsunuz bir de üstüne İklim değişikliği ile ilgili yani bu teknofiks çözümler noktasına gelindi geçen Gün geçen haftaydı sanıyorum. Her Dünler zaman gibi. okuruz bunu. Her zaman okuruz ama yani geçen hafta şey de vardı. Son 12 beri düzenli olarak haftada en az bir tane böyle bir teknoloji haberimiz var. Aşı var, kanser aşıları. Güneşin bulunur. önüne bariyer çekilmesi, dünyanın yörüngesine ayna konulması, işte böyle yapay fotosentez, karbondioksitin yer altında depolarda tutulması yoğunlaştırılmış halde. Falan gibi e, milyon tane Teknofix çözüm okuduk da hani kimse de çıkıp şey demedi bugüne kadar. Ben, Medya satında en azından. Ya bunun çözümü bu değil. Ben erke döner geci istiyorum. O, o zaman onu... bunun çözümü bence Açık Radyo Araştırma Grubu'na bu konuda çalışmaları yönünde yetki ve gerekli e, kaynağı ayırmak Evet şimdi İHA çalışmaları... Mert'e bakıyorum mesela evet. direkt İHA çalışmalarını. F4 yapıldı değil mi? Hezarfen F4 Hezerfen... yapıldı artık prototip değil. Bence de bunu sürdürmenin tam zamanı gelmiştir. Peki devam edebilirsek bir de ilginç bir haber var. Stajyerimiz... Katarina'dan gelen, o da e, iklim değişikliği konusunda Birleşmiş Milletler şirketlere baştan e, talimat e, ver, vermiş. Yani iklim değişikliğinin getirdiği maliyet hesabını hiç katmıyorsunuz işleyişinize, işleyişine şirketlerin bu yüzden oluyor demiş. Ben anlamadım bunu. Hesaplamıyormuş şirketler yani. İklim değişikliğinin... Getirdi ama şey, şimdi ne olursa olsun diye devam ediyorlar. Şirketlerden böyle bir sorumsuzluk bekliyor musun sen? Bekliyorum bu şirketler meselesi değil sadece yani tabii ki e, orada şirketler bunun doğrudan uygulayıcısı olarak doğrudan bu yöntemi izleyerek e, birinci sorumlu oluyorlar ama e, öncesinde tabii bu denetimi yapmayan bu her türlü yasal çerçeveyi ona göre kuran e, devletler sistemi var belki onun hakkında biraz bahsetmek lazım. Ve yine onun da tabi olduğu bir iktisadi sistem var. Yani buna göre de her türlü çevresel etki biliyorsunuz. Dışsallık. Dışsallık işte evet. Birleşmiş Milletler de ona yani, biraz bozulmuş. Yani bu böyle olmaz demiş. Yani birinci derecede bir faktör değil o. Dikkate alınması gereken o anlayışa göre. Birleşmiş Milletler ama bozulmakta bence haklı da geç kalmış bozulmakta. Bir de galiba sanıyorum Birleşmiş Milletler'in bozulmasının pek bir etkisi olmuyor. Çünkü onu meydana getiren devletler de Birleşmiş Milletleri sadece bazı şeyleri politikalarını meşrulaştırmak amacıyla kullandıkları bir kılıf olarak görüyorlar sanki. Öyle diyorsan belki itirazınız diye. varsa lütfen yani ben şey yanlış bir şey de söylemiş olmayayım şimdi. Yok devam edebiliriz bence bu çizgide de. Bu arada şeyin başı da fena halde belada. Yeni Zelanda yetkililerinin e, Ve çünkü gemi Rena, Yeni Zelanda açıkların açıkları da değil attıram, aslında çok bayağı yakınlarında karaya oturan MV Rena, bir evet. Petrol tankeri değil mi? Petrol tankeri büyük bir tanker. 1700 ton diye şey kurtarmaya çalışıyorlar. Petrolü çıkartmaya çalışıyorlar ama pompalama çalışmaları durdurulmuş. Çünkü çok fena fırtınalar var. Kötüleşen hava var. Sadece 10 ton çıkarabilmişler. Yani 1700 1690 ton kalmış gemide. Ama bir 30 da sanıyorum denize akmış durumda. Hatta kıyılara da ulaşmış. Şimdi o 30 ton falan diye veriliyor ama Evet. Ee, benim aklıma direkt başka şeyler geliyor. Yetkililere göre 130 ila 150 ton arasında petrol sızmış olabilirmiş gemiden. Evet. Bu BBC'nin haberi. 30 ton falan değil bir kere. Bu da yetkililere göre tahminler falan diye veriliyor. Yani orada yine verilmeyen şeyler var. Evet, ee, i̇lk beklenen 20 ila 30 tondu. Ha, ee, bir olayın boyutunu göstermek adına... Yeni Zelanda çevre bakanı Nick Smith'in bir açıklaması var. Bu ülkenin tarihindeki en büyük deniz felaketi olacak demiş. Çünkü yani gemi deyince bir hayır tank olmuş değil. olacak değil, ha, olmuş, olmuş. Öyle mi? Ha olmuş. öyle. Demiş. Şu anda evet. o boyutta evet. ve o bölgede yani hani ekolojik çeşitlilik açısından çok çok önemli bir bölge idi. Zaten adı da İngilizce adı Plenty yani bolluk, koyu. bolluk bereket koyu körfezi adı. Fakat öyle maalesef artık petrol bolluğu olacak ve ölüm bolluğu. Yani tanker deyince insanın aklına böyle o kadar büyük bir şey gelmiyor olabilir. Yalnız ben söyleyeyim 236 metre. Yani süper tanker Boyunda dedikleri, süper tanker dedikleri he. ve kırılırsa. Ee, yani 1700 ton olursa belki de dünya tarihinin de e, büyük felaketlerinden biri sıralamasına girebilir. Yani tanker e, kazaları arasında en azından. Ekson Valdez'le filan Valdez'le kıyaslamak lazım. Ne kadardı bilmiyorum. Evet şimdi gelen gelmekte olan bütün e, verilere uygun olarak bilimsel daha önceki e, öngörülere uygun olarak Jova mı, Jova mı, Jova mı nasıl okunacağını bilmiyorum ama yeni bir fırtına, tropik fırtına Meksika sahillerine doğru hızla ilerliyormuş Pasifik üzerinde. Kasırgada diyorlar işte maksimum rüzgar hızı saatte 195 kilometre. Gelecek gün içinde birkaç gün içinde de şiddetini biraz daha artıracak deniyor Associated Press haberi bu. Şimdilik üçüncü kategorideymiş şu anda Meksika. Manzanillo kentinin güneybatısında saatte 7 kilometre yol alıyor. Çok en tehlikeli durum da bu işte. Çok ağır ağır hareket ediyor. Birdenbire basabilir diye Meksika hazırlanıyormuş. Çok endişe verici bir durumda var. Bu arada bir rakam verirken son bir şey söyleyeceğim ve ondan sonra ilk yarım saati kapatabiliriz. Irak'ta bir hesap yapılmış. Irak'ta savaş hala devam ediyor işgal ve savaş Amerika azalttı ama ee, çok sayıda az da, işgal da mi var yani? insan ölüyor az işgal var çok sayıda insanı öldüren kara mayınları gene bir sürü can almış mayın temizleyen dört kişiyle iki Iraklı güvenlik görevlisi kara mayınları ve bombaların patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Yaklaşık ne kadar varmış? Onun rakamı geldi. Mayın Mayın. Hiçbir fikrim yok. Şimdi olacak. 20 milyon. 20 milyon kara mayını. Bunlar peki, peki e, tahminen hepsi mi? orduları, askerlere falan mı zarar verecek bunların? Ordu ve asker yok orada zaten. Sadece insanlar var. Değil mi? Onlar, Siviller Yani Karamay'ın da zaten e, birincil zarar gören sivil halkı. Evet. Misket Ondan bombaları söyleyeyim. da var. Aynı şekilde. De. Ne kadar onların sayısını biliyor musun? 50 milyon. Tahmin bunlar tabii. Evet tahmin. Yani toplam 70 milyon orada patlayıcı madde var Irak topraklarında. İnsanlar ölüyorlar. Açık Gazete This yes, Benimle gel. dütenden Neubauten grubundan IG adlı parçayı dinledik. Grubun gitarist ve bas gitaristlerinden ve kurucularından Alexander Alexander Hacken'in de doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı. 1965'te bugün doğmuştu. Şarkıcı da aynı zamanda bu ilginç bir grup açık kitapta da Anstürzen'de Neubauten diye güzel bir açıklayıcı maddemiz var Hakan Gürvit imzalı. Yani yıkılan yeni binalar. Yani daha çok böyle ser, serbest bir tercümeyle çöken gökdelenler olarak karşılanan ve endüstriyel rock ya da ne türe girdiği belirtilmi e, tam da belirlenemeyecek ilginç bir grup fakat inanılmaz bir şekilde sahneyi bile keserek ayrıldıkları to konserler filan var. Çok ilginç bir, yıkıcı bir grup. 20, bir e, Nisan 2000'de 20. yaşına basması gerçekten de şaka gibiydi diyor. Bir konserle. Ve Son stüdyo albümünde 2004'te yayınlanan Perpetuum Mobile olmuş. Ondan sonrasında bilmiyoruz ama şöyle bitiriyor maddeyi. E madde şöyle bitiyor açık kitapta. Gökdelenler çökmeye devam ediyorlar. Bazen korozyondan bazen uçak çarpmasından ama çok şükür ki Ein Stürzen de Neubauten hala sapasağlam ayakta. Evet bir onlara da bir selam. ...göndererek devam ettik. Şimdi Mısır'a e, geçelim isterseniz... ...en önemli gelişme orada görünüyor. Geçelim Mısır'a. Mısır'da pazar günü, kanlı pazar olarak... ...adlandırılan... ...olaylar vardı. Ee, bir Koptik Kilisesi'nin... ...izinsiz olduğu... ...gerekçesiyle yani şey, herhalde... E, ...artık... ...lisans nasıl yapıldıysa ilk başta... ...o şekilde o gerekçeli yıkılması... ...üzerine başlayan olaylar... ...açık bir provokasyon aslında... Mısır'daki rejim tarafından bir yürüyüş gerçekleştiriliyordu. Yürüyüş karıştı. Önce halkın üstüne bu baltacılara olarak adlandırılan haydutlar tarafından ateş açıldı, taşlar atıldı. Bunun üzerine yürüyüş yapanların da olaylara karıştığı, ordunun müdahalesi ve tanklarla insanların ezildiği. Evet, evet. Çok sayıda insanın. Ee, Şimdi ne? soruşturma evet. açacağız demiş. Ama panzerler ve tanklar hakikaten ezip geçmiş, ölüm saçmış insanları. Çoğu Kıpti, Hristiyan olan 25 ölü var değil mi? Kanlı pazar deniyor. Gene illa o benzetmeyle. Bugün ama binlerce kişinin de yürüyüş yaptığı haberini de ilave etmeliyiz. Bunlara karşı çok... Ağır bir durum var. Yani askeri araç resmen eziyor. Göz göre göre. Onun fotoğrafları hatta videosu da var. İşte o an diye mesela Milliyet Gazetesi üstten vermiş durumda. Ee, yani tek kelimeyle korkunç bir müdahale idi. 26'ya yükseldiğini ben bazı yerlerde öyle sayısını Evet okudum. ben de gördüm tam belli olamadı sayı. Yani 200'den fazla 250'ye yakında yaralı olduğunu yine okumuştum. Ee, ama orada da hem bir şok yaşanıyor Mısır'da bu olaylar üzerine hem de bir dayanışma e, sergileniyor şu anda devrimi yapanlarla Mısır'da devrimi yapanlarla bu şiddete maruz kalanlar e, bunlar da var zaten devrim yapanlar arasında ama diğer gruplar hani sadece Kopti nüfus değil çünkü Mısır'da nüfusun %10'u onu Kopti e, diğer halk kesimlerinden de ciddi dayanışma e, görmüşler. E bakalım Mısır'da evet, hala devrim, nereye doğru gidecek ama... E, devrimci dayanışma ruhu da devam ediyor hiç şüphesiz ki. Ama ordu fena halde bastırıyor yani. yani bastırmak da değil aslında sadece bu... bu... Askeri bir dik evet. diktatörlük kurmaya, daha doğrusu diktatörlüğü sürdürmeye çalışıyor. Şeyden sonra e, mübarekin Demir Pençeli yönetiminden, zalim yönetiminin devamını... ...götürmeye çalışıyor... ...soruşturma açacağını söylemiş. Ve tahrir aktivistleri... ...Hristiyan Kıptilere saldıran... ...25 kişiyi öldüren orduya da... ...ateş püskürüyor... ...diye bir haber var. Bizi bölmek için mezhep kartı kullanılıyor... ...aynı rejim, aynı taktik... ...hiç bitmeyen bir hikaye. Mısır'da aynı ordu, aynı taktik... ...çekinde taraf taraf Evet ama muhalefetin ciddi bir şekilde e, tek vücut olduğu bu sivil bir çatışmayla sonuçlanabilecek çok büyük bir kriz diye de e, Arap Birliği'nin eski genel sekreteri Amr Musa'dan bir açıklama var muhaliflerden yeter kefaya hareketinin Kıpti lideri George Isak'la Cumhurbaşkanı adayı Mısırlı gazeteci ve aktivist Butayna de olayları bir Kınamışlar ve birlikte cephe almışlar. Bu birlik ve beraberlik mesajı ama Türkiye'de alıştığımız hatta tuhaf gününç örneklerine de rastlayabildiğimiz mesajlardan farklı olur inşallah. Bu sabah işte rastladığım bir tane uluslararası bir kongre yapılıyormuş afiş var. Outdoor afişi. Eğer rüyamda görmediysem dünyadaki Türkiye'deki bir dünyadaki ilk Uluslararası Milli Birlik ve Beraberlik Kongresi olacakmış. Mehmet Akif'in de bir büstü vardı üstünde. Daha fazla inceleyemedim Uluslararası ama. Uluslararası Milli Birlik ve Beraberlik Kongresi olarak da herhalde oksimoron tanımının karşısında örnek cümle olarak yerini alır Evet seçkin bir örnek yani. Daha iyi bir şey düşünseniz. Milletler Arası Milli Birlik ve Beraberlik. <gülüyor> Milli Birlik ve Beraberlik olamaz yani. Ama ben bunu gördüm eğer... ...o saat sabahın erken bir saatinde... Bir şeyi acaba görmek. yanlış okuma falan olabilir... diye düşünmüyor değilim ben şu anda... ...sabahın erken saatinde çünkü... evet ...gerçekten Öyleyse. insanın... ...hafızalası almayan cidden... ...bir kelime beraberliği. Başka bir şey daha... ...ben bu çevre haberlerini veriyoruz... ...diye bu parça arasında... ...girdiğimiz... ...işte... ...stajyerimizde Hocaveli'den gelen yani stajyerimiz... ...Katerina'nın yolladığı bir ültene bakıyordum... ...orada ekstra bir şeyler vardı... E, İspanya'dan El Mundo gazetesinden bir haber var mesela. Fukushima'da e, deprem şeklinde özeti var. Ama üstüne tıkladım açamadım. Bu vesileyle bunu da e, söyleyeyim. El Mundo gazetesinin web sitesi e, TİB tarafından sansürlü siteler arasında. İspanya'nın ikinci en büyük gazetesi bu. Evet. O yüzden Fukushima'da deprem haberini veremiyoruz. Uluslararası ulusal birlik ve beraberliğe aykırı olmasın? Hangisi? <gülüyor> El Mundo'nun varlığı. <gülüyor> evet. Bunun üzerinden fazla gitmeyelim. Akıl sağlığımız açısından. Ama durum da bu. Hakikaten... Evet. Ee, yani... Bu konuda insan da merak etmiyor değil nasıl olabilir böyle bir şey diye. Ama neyse böyle şeyler karşımıza çıkıyor evet. sık sık yeni değil. Neyse. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili İsa Gökte yeminini edecekmiş artık. Neden? tutuklu vekiller konusu çözülmüş mü? Hayır. Ama toplam beş birleşim günü katıl katılmazsa bir ay içinde milletvekilinin düşebileceğine işaret etmiş. ...çarşamba ya da perşembe... ...yemin etmek zorundayım... ...aksı halde AKP'yi sevindirmiş olacağım... ...demiş. Üç yoklama şansım gitti... ...beşte düşüyorsun... ...bu hafta perşembeye kadar dayanacağım... ...kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyorum... ...üç muhalefet partisi var... ...milletvekilleri tutuklu... Milletvekilliği e, kavramının ne anlama geldiğini... ...çok iyi kavrayamamış gibi geliyor bana... ...birincisi... ...ya da sen belki kavrayamadın... ...onun, onun baktığı açıdan öyle görünmeyebilir... Bu Doğru. demokrasi için büyük ayıp demiş. Ayıbı dile getirmeye çalışıyorum. Milletin iradesine sahip çıkmaya çalışıyorum ama bu hafta artık sıkıştım. Dördüncü yoklamada yemin zorluğu var. Perşembeye kadar direneceğim. Aksi halde AKP'yi sevindirmiş olacağım. Ben ondan sonra mücadelemi meclis kürsüsünden sürdüreceğim demiş. E şu ana kadar neden meclis kürsüsünden sürdürmemiş? Hayır yani çünkü bu konuda tutuklu vekillerin meclise girmesi konusunda bir duruş Sergiliyorsa tabiri caizse duruş derken ee, yani madem bu milletvekilliğinin düşmesi bir meseleydi AKP'yi sevindirmek olarak niye değerlendiriyor bunu? Hani o da bir siyasi duruştur sonuçta. Öyle söylüyor işte inanırlar belki diye. E? Çünkü bu ilk çıktığı zaman yemin etmeme şeyi ben genellikle çok fazla sayıda okumuyorum. Okur mektuplarını internet sitesinden ama orada e, galiba ntvmsnbc.com'un sitesinde görüyordum. Bir... Bize gelenleri okuyorsunuz bir yanlış anlaşılma olmasın da. Aha, bize gelenleri okuyorum. Genel ha. olarak internet sitelerinde çıkmış mektuplara bakma alışkanlığı fazla yok aslında. Zaman zaman bakıyorum. Orada çok ilginç bir okur mevili adını da soyadını da vererek şimdi hatırlamıyorum maalesef. Ama bir beyefendi şey yazmıştı e, Bunlar Pek inandırıcı gelmiyor Yakında e, Beş birleşimde Düşer milletvekili göreceğiz Kendisini Yakın zamanda emin ederken demişti Haklı çıktı ne diyeyim Yani pek böyle Aldanmayabiliyor insanlar Diye söyleyelim Ve onu da geçelim Hayır yani tutuklu şimdi şu, şu da var yani e, biraz da aslında bir odak kaymasına yol açıyor e, bu mesela olay tutuklu vekiller konusu önemli. hani Son derece. Son derece. Ama bu şekilde kimse tutuklu vekiller konusunu konuşmadı. Evet. Burada bir tuhaflık var. Geçelim bunu da bence. Valyoz e, tutuklusu Albay'dan da ağır sözler diye bir haber var Ona da kısaca değinelim e, Albay Suat Ayt'ın Toplam 12 ay tutuklu kaldığını Belirtmiş ve Baya e, Halkı eleştirmiş Halkın davaya yönelik Tavrını eleştirdi diyor CNN Türk haberi Sokak köpeklerinin Haklarını savunmak için yürüyüş yaparken Peygamber ocağı ordunun itibarının zedelenmesine göz yumulmuştur. İleride halkımız bunun bedelini ödeyecektir demiş. Ben hiçbir şey anlamadım bu haberde. Yani iyi dinlemedim mi diye düşünüyorum şu anda ama gerçekten hiçbir şey anlamadım. Ya, sokak köpeklerinin haklarını savunmak için yürüyüş yapan bu halk, peygamber ocağı ordunun itibarının zedelenmesine göz yummuştur. Bede, i̇leride bedelini öder demiş. Anlaşılmayacak ne var bunda? Yani sokak köpekleri için, hakları için e, yürüyüş yapmak peygamber ocağı ordunun, ordunun savunulmasını yapmamak anlamına geliyor. Bu da olmaz demiş. Yani ben yine de çok anlamlandıramadım kelimeleri anlamış olsam da şimdi. Polisteki ifadesini kabul etmemiş. Ayrıca sitem neye? Sokak köpekleri için yürüyüş yapılmasına mı yoksa peygamber ocağı ordu falan? İşte o, o konuda bir yürüyüş yapılmaması mı? Herhalde o ikincisi hmm. Peki. Bir, bir de polisteki ifadesini neden kabul etmediğini sormuş mahkeme başkanı kendisine ee? Bana bir sureti verilmedi demiş Ee, ...avukatı da... ...müvekkilin ifadesi gece alındı... ...müvekkilimin ifadesi gece alındı... ...ve uykusuz olduğu için... ...alınan bu ifadeler sağlıksız demiş... ...onun üzerine mahkeme başkanı da... ...eğer müvekkilin... ...uyuyarak mı vermiş ifadesi... ...uykusuz olduğunu söyleseydiniz ifadesi alınmazdı evet. demiş... ...alınsa bile geçersiz olurdu deyince... ...sanıkta... ...başkanım tamam sözlerimi geri alıyorum... ...poliste verdiğim ifadelerimi kabul ediyorum demiş... Tamam Tamam Peki <gülüyor> Bir de tutuklu vekil taktiği diye bir haber tabii var Bir önce verdiğimiz haberle e, Alakalı olarak mesela e, BDP'nin benimsemiş olduğu Yöntem ben Kendi adıma olumlu evet. Komisyona tutuklu vekili aday göstermişler direkt. Evet bu tabi yemin etmemekten Çok daha evet. Etkileyici ve İlginç bir yöntem. Artık meclisi düşünsün şeklinde de. Evet tutuklulukları nedeniyle yemin ettirilmeyen milletvekillerini meclis çalışmalarına katabilmek için yol arayan BDP diyor haberde Selma Irmağan ismini tutuklu milletvekili meclis kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu üyesi olarak meclis başkanlığına bildirmiş. Evet biz Selma Irmağan ismini bildirdik. Bundan sonrasıyla sorunu çözmeyen meclis başkanlığı uğraşsın demiş ki güzel. Evet. Bence. Evet şimdi bu şeye de sıçramış olduğunu söyledik Britanya'ya. Bundan da kısaca, yani kısaca bahsedilecek bir şey değil. Çok derece önemli bir gelişme. Bütün dünya tutuşmuş gidiyor. Büyük bir isyan hareketi. Dünyadaki en önemli şey olarak karşımıza çıkıyor. Mesela dünyadaki en önemli şey budur demiş Naomi Klein yaptığı konuşmada. Bu insan mikrofonu kullanıyorlar ya megafon verilmediği için. Benim söyleyeceğim her şey... O insan mikrofonu yöntemini aslında biraz belki anlatmak tekrar faydalı olabilir. Gerçekten çok etkileyici bir yöntem. Ee, kalabalık orada binlerce kişi bir arada düşünün. E, tabii ki hani o ...konuşmanın veya duyurunun yapıldığı yere en uzakta olanların e, mikrofonsuz duymasına imkan yok. Mikrofon kullanılmadan izin verilmediği için ama şöyle bir şey yapılıyor. E, duyuru yapan tekrar ediyor, en yakında söylüyor, en yakınlarında duyanlar e, bağırarak tekrar ediyor bunu. Cümle cümle dalga, doğru, dalga dalga arkaya doğru gidiyor. Bir ritüel gibi, ayin gibi gidiyor ve çok net oluyor. Biraz yavaş oluyor mesajlar ama tane tane konuşulunca da problem... Anlaşılmasına oldu. sorun olmuyor. Şey diye başlamış Yoksa... konuşmasına. I love you diye başlamış Naomi Klein. Bunu da sadece yüzlerce... Sizi seviyorum diye. Yine. Evet sizi seviyorum. Yüzlerceniz de biz de seni seviyoruz diye bağırasınız diye yapmadım ama demiş... Gerçi bu da bir bonus olur. İkramiye olur. Yüzlerce kişi <gülüyor> bana böyle bağırsa biraz da böyle hoş hissederim kendimi hissederim diyor hatta biraz da kutsal kitaba da gönderme yaparak yani neyi duymak istiyorsanız başkalarına onu söyleyin gibilerden bir lafı da tekrarlamış ve yani toplumumuzu yöneten altındaki üzerinde durduğu temel değerlerden bahsediyorum değişiyor diyor yani dünya tepedaklak oldu. Birkaç da şey, yani en hoş şey diyor burada birbirinizi nasıl beslediğiniz, birbirinizi nasıl sıcak tuttuğunuz bilgi paylaşımı yaptığınız ve sağlık bakımını da sağladığınız ve empowerment dedikleri işte yani nasıl daha da güç kazandıran bir eğitimden geçirdiğiniz. Buradaki benim favori, e, işaret diyor şeyim e, pankart gördüm gördüğüm e, senin, e, seninle ilgileniyorum gibi bir tercüme edilebilecek bir şey yani kelimesi sana dokunuyorum anlamına da gelebilir şefkat gösteriyorum gibi bir şey anlam yani benim için önemlisin belki. benim için önemlisin evet yani ...bir şeye dönüştük diyor... ...son zamanlarda birbirlerinin gözüne... ...bakmaktan çekinen insanlar... ...kültürü hakim olmaya... ...başladı... Bırak ...bırakalım ölsünler... ...diye düşünülen bir kültürün... yaşarmekte olduğu bir yerde... ...daha doğrusu... ...yerleşik böyle bir kültür olurken... ...yeni yerleş... olan böyle bir... ...kavram çok radikal bir... E ...şeydir ve burada... Hiçbir şey hiçbir şeyin önemi yok diyor. Önemi olmayan üç şey diyor. Ne giydiğimiz, elimizde yumruğumuzu mu salladığımız, barış işaretimi yaptığımız yoksa işte gazetelerde, medyada nasıl bir ses çıkacak diye e, onlara göre rüyalarımızı ona göre mi biçimlendireceğimiz bunların önemi yok. Ama şunların çok büyük önemi var bence. Gerçekten önemi var. Cesaretimiz, etik, ahlaki Pusulamız ve birbirimize nasıl muamele ettiğimiz, dokunduğumuz çok önemli taşıyor diyor. Yani bunu dünyanın en güzel e, anı diyor. Sanki dünyadaki en önemli şey gibi muamele edelim buna, ele alalım. Çünkü gerçekten öyle. Gerçekten dünyanın en önemli şeyi şu anda demiş. Dünyadaki en önemli şey. Evet, dünya demişken bir de bende. de. İsrail haberi var. Aslında onu da vermek istiyorum. Çünkü başka bir sürü haber kaldı bugün de yapamayacağız yine evet, aldığım kadarıyla. Ama. Tabii bugün konuğumuz da var. Fakat büyük ihtimalle yani bir aksaklık olmazsa konuğumuz olacak. Fakat şunu da söyleyelim. yani Çok çok önemli analizcilerden yazılar ve analizler geliyor. Belki Chris Hedges'inkini de yarın etraflıca el alma şansımız bu. Bu keçap. Adlı 22 yaşında bir kızın hikayesi üzerinden anlatmış bütün işgal hareketini. Kırmızı saçlarından dolayı dalgalı kırmızı saçlarından ketchup diye biliniyormuş kız. 22 yaşında sen ne yapıyordun? 22 yaşında hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Çok iyi hatırladığımı söyleyemem Bir cadır bir tekerlekli bavul 40 dolarlık yiyecek ve bir de Howard Zinn'in şey kitabı A People's, History. Evet, A People's History of the United States Amerika yani, Halkının o... Tarihi kitabının evet. resimli versiyonu bir de uyku gelmiş G gidiş dönüş bileti almadan gelmiş oraya ve şimdi not tutma komitesindeyim. çok hızlı yazabiliyormuş çünkü ve olağanüstü bir hikayesi var anlatıyor onu belki daha sonra paylaşırız. Yarın, yarın. yani. Evet. Bir yandan bunlar olurken bir yandan da bunların niçin oluyor diye insan düşünüyor. Mesela bir örnek e, İsrail'den yeni Hayretz gazetesinden e, aktaralım. E, Başbakan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu e, artık hani Filistin 67 sınırlarına göre Filistin olan topraklarda yapılan yerleşimler var ya bunlar İsrail uluslararası kınamalara falan rağmen yapmaya devam ediyor. Bir de özel yani Filistinlerin özel mülkü üzerine yapılan yerleşimler var. Hani bir adamın arazisi ve Evet. Onlara da mı? Onlar bir mahkeme kararı vardı yıkılmasını engel i̇mkan olan. Tanıyan, hayır, ha, i̇mkan tanıyan. Hayır, imkan tanıyan. Ha evet. Şimdi onun işte kaldırılması için e, bir çalışma başlatmış, bir komisyon kurmuş. Gazellerde Açlık grevinde devam ediyorlar. İsrail hapishanelerindeki, yani dünyada bayağı fazlalar, büyük ölçüde isyan da. İsyan çok yayılmış vaziyette. İngiltere'de göreceğiz. Şili'deki okulu da inceledim. Beş aydır devam ediyormuş kızların. İlk okul, orta okul orta daha okul. çok. He. Ama devam ediyormuş ve hükümet bir kanunen de beslemek zorundaymış. Okuldan çıkmadığı sürece kanunda öyle bir boşluk varmış. Yiyecek de vermek zorundaymış. Kızlar da özel kendi eğitimlerini başlatmışlar. Acayip dersler de da devam ediyormuş. Beşinci ayını doldurmuş Şili'deki okul. Umut verici. Evet, öyle şeyler de var. Açık Gazete Ahmet İnsel'le Ufuk Turu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 Meclisin seçtiği ve yetkileri olmayan 1900 bizdeki 1980 öncesi Anayasasındaki Cumhurbaşkanı gibi bir konumdaki bir Cumhurbaşkanı. Sembolik Ama, ağırlığı daha. Fazla. Evet, sen böyle daha fazla. Fakat Başbakanlık Başbakan adayı kim olsun solun 2005'te o zamanlar Gökkuşağı ittifakıydı yanılmıyorsam. Ee, Gökyuşa ittifakının e, aday kim olsun diye İtalya'da 2005'te bir e, ön seçim yapılmış e, yüksek miktarda e, kişi seçmen demeyelim ana kişi e, seçimlere katılmış ve orada proy çıkmış. Ondan sonra e, üç defa da en son 2010'da e, yerel seçimlerde e, adaylar e, bazı büyük kentlerdeki belediye başkanı adaylarını veya yerel yönetim yönet e, yerel yöneticileri ...adaylarını seçmek için yapılmış ve dolayısıyla 4, toplam dört kez İtalya'da denenmiş bir yöntem bu. Fransa'da ilk defa deneniyor. Ve bu başkanlık seçimi için deneniyor. Tabii daha doğrudan seçimi doğrudan etkileyen bir faktör başkanlık seçimi. Çünkü referanduma benzer bir seçim olduğu için diğerleri milletvekili seçimleri...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 A4 sayfasına büyük karakterlerle dolduran sol değerleri kabul ettiğine dair bir beyan imzalıyor. Hmm. Ve asgari 1 euro da para veriyor seçimlere katılmak için. Sol değerleri dediğin tanımı yapılmış mı? Çok işte, klasik, kardeşlik, dayanışma... Şimdi ezberimde yok ama okumuştum hı hı. kardeşlik, dayanışma, özgürlük, demokrasi gibi yani Fransız sağı da ya bunların hepsi zaten Fransız özgürlük, kardeşlik gibi kavramlar zaten Fransız devletinin sloganıdır bizden farklı değil. Demesine rağmen tabii oradaki vurgular daha çok dayanışmaya yönelik vurgular evet. Adalet, adalette, yönelik. Evet. Eşitlik. Fransız, evet, adalette eşitlik tam pek Fransızların adaletle eşitlik Fransızsağının pek emin değilim onda ya da herhangi bir yerde sağ veya sosyal dayanışma evet ama böyle bir beyan yani kalkıp da ben oraya oy verdiğim ama Sağ partiden ben sağcıyım sola oy vermem ama burada gelip oy verdim denmesi için, denmemesi için. Evet iyi bir şey tabii. İyi bir şey çünkü şöyle bir endişe de hep vardı. Sağcılar yani hiçbir zaman sola oy vermeyecek olanlar sağ partidekiler gelip bu seçimleri karıştıracaklar. İçeriye adam sokacaklar seçimlerin sonuçlarını istedikleri gibi. Yani en az Sarkozy'ye karşı seçilme şansı olan kişiyi...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 İki buçuk milyon kişi de Bayağı ciddi yüksek bir yüksek. rakam İtalya'daki değil mi? İtalya'daki rakamlar da bu civarda Bazılarının dört milyona kadar çıkmış e, Bugün öğrendiğime göre Ama iki buçuk milyon kişi oy vermiş Ve Bir e, eurodan biraz daha fazla Ortalama e, Ödemede bulunmuş ki e, f, e, Sosyalist partisi Kaba bir hesapla e, dün 3,2 ile 3,7 milyon euroluk e, bir e, bağış toplandığını söyledi. Ama bu bağış e, büyük ölçüde e, bu e, seçimin düzenlenmesine gidecek tabii Çünkü bu devletin düzenlediği bir seçim değil. Dolayısıyla Sosyalist Partisi'nin kendisinin finanse etmesi gereken bir seçim. Bunun da herhalde e, o toplanan bağış kadar belki daha fazla masrafı olmuştur. Çünkü sonuçta 4.9474 seçim sandığı kurulmuş bütün Fransa'da. 10 bine yakın seçim sandığı kurulmuş ve bayağı televizyondan izlediğim, radyodan izlediğim bazı gazeteci arkadaşlarımla konuştuğum bayağı böyle heyecanlı insanlar kuyruk yapmayı seçim sandığı önünde kuyruk yapmaktan imtina etmeyen bir seçim heyecanı içinde belki ilk deneyimin de heyecanı var.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 ve ters yönde eylem ekiyle önüne getirdi de croissance yani büyü, büyüme büyümemek diyebiliriz bunu veyahut büyümede alınan yoldan geri adım atmak. Evet İngilizcede geçenlerde de Boğaziçi Üniversitesi'nde de yapılan bir uluslararası toplantıda da bu büyüme ile ilgili de growth kavramı kullanıldı. Aynı kavram. Yani, Growth'la aynı... aynıdır evet. bu de, de croissance ama de... Ee, o, orada da aynı nasıl growth. çevireceğimizi biz de tereddüt etmiştik evet. çünkü büyümeme mi diyelim nasıl filan büyümeme gibi. de değil çünkü evet. ama bu de, de growth veyahut de croissance yani büyümede geri adım atmak diyelim evet. buna bunu ortaya atan e, iktisatçı filozof mos dergisinin kurucularından revidimos'un kurucularından e, Serge Latouche bunu e, bir e, neşeli iletişim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 Arnaud de Bombur dolayısıyla e, beklenmedik bu oyla e, sosyalistlerin adayını olabilecek adayını ikinci turda Holland ve Aubrey'nin e, arasında e, sos onların üzerine bir e, sol e, o liberal e, iyi yönetişim ilkeleri adı altında e, sunulan e, işte biraz temiz aile çocuğu e, sosyal demokrasi anlayışını biraz yıkan sağın aynı zamanda ah buyurun işte gördünüz soldun adayı Montpour'un esiri oldu bunlar macerayı bizi sürükleyecekler falan diye de kampanya açmasına vesile oldu tabi bu, bu, bu, bu çerçevede doğal olarak bir yeni çıkış aslında bu çıkışın bu öfkeliler hareketiyle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 sisteme uyumlu, daha konformist bir yaklaşımları daha işte kapitalist piyasa ekonomisini, bu neoliberal düzeni, onun kurumlarını, bu iyi yönetişim ilkelerinin gözü kapalı kabul edilmesi gibi sol görünümlü ahlaklı, temiz ama sonuçta var olan düzeni yeniden üretme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 Fransa Holland tabi burada biraz daha sağ, e, Sosyalist Partisi'nin sağına hitap eder gibi gözüküyor. Martin Aubry daha soluna. Martin Aubry'nin özellikle e, 35 saat, e, çalışma bakanlığı sırasında e, yasal çalışma süresini 35 saati indirmesi e, nedeniyle, bu kanunu geçirmesi nedeniyle sağda gerçekten bir nefret nesnesidir. İşveren dünyasında nefret nesnesidir.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 Sorun zaten bu ikisinin birbirinden ayrı olmasında yatıyor gibi. Evet. Çok... Bunun sentezi nasıl olur bilmiyorum ben ama. Ben de bilmiyorum. İlginç aslında. Evet. E, Segolen Royal ne oldu bu arada? O elimine oldu. Elim. %7 oy aldı ve gerçekten çok biraz acıklıydı. İlk defa böyle yıkılmış bir halde gördüm televizyonda Segolen Royal'i. %7 oy aldı ve artık e, bu ne yapacağı kim bitti herhalde. E, e, tabii evet. tabii yani siyasi olarak belki işte tabii bu Sosyalist Partisinin şöyle bir geleneği vardır. Bunu unutmayalım. Bu, bu bu bu rakipler aynı zamanda sosyalist bir adayın etrafında birleşmesinde bilirler sonra. Yani şu ihtimal e, hep e, mümkün. İkinci turda birinci gelecek olan kişi Hollanda mı Obri mi bilmiyoruz. Holland'ın şansı daha yüksek ama %100 %100 yüz Holland dur demek mümkün değil. değil. Çünkü Montebur'un oyları, Montebur'a oy verenlerin ne yapacağını bilmiyoruz. Ee, ama bir eee e, e, aday, Cumhurbaşkanı olan aday örneğin ikinci geleni e, başbakan adayı olarak lanse edebilir. Bu böyle bir e, ikili. Zaten bunu zamanda Dominik Storskan ve Martin Obriç için düşünülüyordu.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 Hollanda'nın birinci gelmesini destekleyen fakat oy vermemiş insanlar da mobilize olabilirler. Tam tersine ya Montaubur bu kadar iyi oy aldı şimdi bunun Martin Obri'yi desteklerin, bak geçebilir deyip birinci turda oy vermeyenler nerede mobilize Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla e, bilmediğimiz bir alan e, ve kimsenin tahmin edemediği Fransa'da herkes sizin ilk defa yaşadığı için de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 Evet, en önemli şeyi bu oldu. Herkes onu tartışıyor şimdi inanılmaz biçimde. Ee, evvelden altı ay önce bunda e, sadece çok dar bir çevrenin ağzında olan bir e, sözcüktü. E, şimdi herkes tartışıyor. Bu da e, e, siyasal e, demokraside seçimlerin sadece seçilmek değil ama aynı zamanda bazı fikirleri yerleştirmek. Yeşillerin yıllardır yaptığı gibi evet, bir şey bu aynen aslında. Öyle. Bazı fikirleri kendi iktidarda olmasalar bile bazı fikirleri hegemonik kılmak açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet Ahmet İnsel'den sonra şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Güneş'in Aydemir'le konuşacağız. E, gündemde de Türkiye'de ilk defa yapılacak olan Organik Tarım Kongresi, Uluslararası ya da Dünya Organik Tarım Kongresi'nin Buğday Derneği tarafından burada Türkiye'de organize edilmesinin e, Türkiye için ne anlam ifade ettiğini şimdiden bu haberi Biraz önden konuşmak için iyi bir fırsat var elimizde. Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 burası ve onun Açık Gazetesi. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz var. Güneşin Aydemir Buğday Derneği'nden ve 2014'te daha epey var ama çok ilk defa yapılacak olan bir önemli kongreye Türkiye'nin ev sahipliği yapması gibi bir çok e, önemsediğimiz bir haber var. Onun üzerinde konuşalım biraz dedik. Dünya Organik Tarım Kongresi'nin 2014'te Türkiye'de yapılması üzerine. Hoş geldin Güneş. Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Aslında 2014'te olacak e, kongre ama e, şu andan itibaren çalışmaya başladık. Bu 3 senelik süre içerisinde de e, birçok gelişme olacak. E, tahminimiz o. E, ve çalışma ...mızın rotası da o... E, ...sonuçta kongre... E, ...beş günlük, altı günlük bir... E, ...etkinlik... E, ...tarihi de belli aslında... ...4-14 Ekim 2014'te... ...olacak... E, ...ama... E, ...tabii kongrenin hazırlıkları esas önemli olan... ...yani kongre bir sonuç... ...ve buzdağının... E, ...üstte görünen kısmı diyebiliriz... ...evet... Ee, Viktor'un uzun süre uğraştığını biliyoruz Viktor Anayas'ın evet. bu işle ilgili olarak. Evet. Şimdi şöyle aslında bütün dünyada organik tarımla ilgili standartların konması, işin sosyal tarafının daha güçlü bir şekilde gündeme gelmesi, özellikle küçük ölçekte tarım yapan çiftçinin yaşamının gittikçe zorlaşması ve onun kolaylaştırılması ile ilgili çalışmaların yapılması için örgütlenmiş bir organik tarım hareketi var aslında uluslararası organik tarım hareketi. Bu hareket bizim bugün yaşadığımız bütün sorunları sosyal İçerikli sorunlardan tutalım. Çevresel manada e, yaşanan sorunları organik tarım ekseninde çözmek üzere örgütlenmiş. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu e, kısa adı IFOAM e, olarak bilinen bir e, örgüt var. E, buğday bu örgütün çok uzun süreden biri e, Türkiye'deki üyelerinden biri. Türkiye'de 13 tane üyesi var. Ee, ve e, biz e, çok uzun zamandır, e, son 10 yıldır e, iPhone'un birçok çalışmasını izliyoruz. Birçok komisyonunda görev alıyoruz. Victor e, aslında Avrupa Birliği için çalışma yapan Brüksel ofisinin de e, da. Evet, çok gönüllü özellikle gidip geldiğini Geliyordum. hatırlıyorum bu konuda yoğun bir faaliyet vardı. Çok yoğun bir faaliyet vardı çünkü aslında uluslararası anlamda bütün bu standartların çizilmesi organik tarımla ilgili alınacak kararların en temelini bu komisyonlarda alınıyor. Evet. Ee, ve oralara Türkiye'nin bilgisini taşıyordu e, Viktor. Yani Türkiye'deki gerçek durum, kırsal yaşamdaki durum ne, burada yaşanan erozyon ne, küçük çiftçinin yaşamındaki gerçek zorluklar ne, e, organik tarımın önündeki engeller ne, bütün bunlarla ilgili güncel durumu oraya e, taşıyordu sürekli olarak. E, ve e, aslında bu yaptığı çalışmalar sırasında da, ee, dünya organik tarım kongresinin bütün dünyadan bu yönde çalışan insanların Türkiye'ye gelmesinin e, çok e, hevesliydi. E, biz tabii bu da ekibi olarak da çok istiyorduk bunu ve bu e, yapılan bu çalışmalar aslında meyvasını verdi diyebiliriz ve 2014'de e, İstanbul'da yapılacak dünya organik tarım kongresi. Evet, şimdi burada esas olarak kongrenin Şimdiden konuşmak için çok erken ama ana ele alacağı konuların ne olacağının hakkında bir bilgimiz var mı? Aslında bunu biz belirliyoruz tamamen. Hı. Bir yandan tabii iPhone'un ekibiyle teknik anlamda bu konunun bilimini yapan insanlarla da bir araya geleceğiz. Çok da istekliler gerçekten İstanbul'da olması konusunda. Bizim öngördüğümüz konu şu. Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konumu nedeniyle çok stratejik bir noktadayız. Yani Orta Doğu, Kafkaslar, Karadeniz, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'in tam ortasında bir yerdeyiz aslında. Ve etrafımızdaki ülkelere baktığımız zaman organik tarım potansiyeli açısından ve geldiği nokta açısından da çok zengin bir noktadayız. Yani bütün bu ülkelerde... Çok geniş bir coğrafyaya aslında mentorluk yapabilecek onları yönlendirebilecek. O ülkelerdeki organik tarım ve işte küçük çiftçinin yaşamına destek verecek bir tarım biçiminin koordine edebilecek bir pozisyonda Türkiye Aslında sahip olduğu tecrübe ve potansiylle. Dolayısıyla biz bu bölgesel işbirliğini ön plana çıkarmak istiyoruz. Ee, bu noktada. Yani 2014'teki e, konulardan ana eksenlerden bir tanesi bu. Bu bölgesel işbirliğini ortaya çıkarmak. Bu, evet. bu, bu bölgelerdeki sivil toplum örgütlerini, bu yönde çalışan çiftçi örgütlerini bir araya getirmek. Ee, ve sadece organik tarım değil, doğayı yok etmeden e, yapılan e, tarım biçimlerinin tartışılması. O yönde yeni iş birliklerinin ortaya çıkarılması. Evet bu yani şimdi bir süreden beri pek uygulanmakta, uygulanmasında sekteye uğradığını gördüğümüz işte komşularla sıfır sorun politikası gibi Dışişleri evet. Bakanı'nın da bir süre savunduğu ama şu sıralarda olayların gelişmesinden de dolayı yani gerek Suriye'deki Büyük isyan ve bastırma, kanlı evet. bir şekilde bastırılması ve başka e, sorunlar yüzünden de pek uygulanamayan bir şey var. Şimdi bölgesel işbirliği e, gerçekten hayati bir önem taşıyor. Evet. Bir de Türkiye'nin yani özellikle Anadolu'nun e, Avrupa'da bile e, pek bütünün Avrupa'nın bütününde bile görünmemiş bir büyük bir biyolojik Çeşitliliği çeşitliği var, tabii. var değil mi? Yani o da zaten yani endemik bir durumu var. Yani. Durumu var. O, o çeşitlilik zenginliği de zaten ikinci eksenini oluşturacak ah, büyük bir ihtimalle mi? Kongre'nin. Ee, sadece biyolojik çeşitlilik manasında değil e, aslında o biyolojik çeşitlilik ve coğrafi çeşitliliğinin üzerinde e, tarihi bir geçmişi de e, barındıran bir e, kırsal kültür çeşitliliği var e, Anadolu'da. Yani insanın doğayla kurduğu bağın e, ve o bağ üzerine yükselttiği kültürün e, büyük bir e, çeşitliliği var. Ha, evet yani şeye bakınca özellikle şimdi... Yeni yeni daha Göbektepe, Göbekli, Göbekli Tepe, Tepe Çatalhöyük. ve İstanbul. Ve İstanbul'da <gülüyor> evet, da. İstanbul'un e, ta kendisinde de en eski. bulgular çıktı. E, uygarlık buluntuları çıkınca buranın e, bu işi bir şekilde daha önceden kıvırmış insanlar tarafından Kesinlikle. kullanıldığını görüyoruz. Kesinlikle. Görüyorsun. Zaten e, birazcık bizim... E, bu 2014 e, toplantısını alırken yaptığımız sunumda da e, Kore'de e, sunum yaptı buğday ekibi. Orada da bunu ön plana çıkardık. Yani dedik ki biz e, Anadolu e, bütün bu tarım biliminin bilgisinin e, dünyaya yayıldığı yerdir. Buğdayın ilk e, işte tarıma kültüre alındığı e, birçok bugün e, dünya gıdasını oluşturan tohumun atasının e, işte mercimekten tutun e, buğdaygillerden tutun atasının e, gen merkezi olan bir coğrafya. E, burada çok e, köklü bir e, toprak bilgisi yaşıyor. Toprak kültürü var. Biz bu bilgiyi e, günümüz ihtiyaçlarını nasıl karşılarız e, bozmadan, e, yeniden bu insan doğa bağını yeniden nasıl e, tanımlarız e, konusunu da bu Kongre vasıtasıyla gündeme getirmek istiyoruz dedik. Evet, bu tohum takas meseleleri de şimdi evet. yavaş yavaş Türkiye'de de çeşitli yerler, Seferihisar'da düzenlenen Kongre'de tohum takas yapılıyor. yapılıyor. Onların da tabi çok. Tabi yani bütün... bu, buradaki 80 yaşındaki nineler... Anneanneler ölmeden de bu bilgiyi paylaşmakta fayda var Paylaşmak, herhalde yoksa bir daha böyle bir fırsatımız da olmuyor. Bilince. Tabii yani en şeyi aslında tohumlar, tohumlarla birlikte <gülüyor> o tohumları ekme biçme bilgisi de yok oluyor ve o bilgi tabii çok uzun bir zaman İçerisinde edinilmiş bir deneme, yanılma getirilemez, yani. getirilemez bir bilgi. Ee, üstelik de hani iklim değişikliği gibi Hı. gezegenin karşı karşıya kaldığı böyle bir e, şey e, hani e, çok dramatik sonuçlarını halihazırda hazırda görüyor olduğumuz bir e, küresel e, çevre e, sorununun e, aslına bakarsanız o sorunun getireceği işte açlık gibi e, birçok... Tarım da yaşanacak sorunların üstesinden gelmenin yolu aslında o toprak işleme bilgisini edinebilmek ve o tohumların da devamlılığını sağlayabilmek. Çünkü iklim değişikliğine en fazla dirençli olacak tohumların yani genler gene o tohumlarda saklı ve o tohumların devam etmesi gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde bir elde toplanması değil aslında sürekli çiftçiler tarafından ekiliyor olması gerekiyor. Evet yani birincisi bu bölgesel olarak geniş bir alan içinde yalnız Orta Doğu'yu değil hatta Kuzey Afrika'ya kadar. Kuzey Afrika'ya kadar. Evet. Akdeniz'i de içine alan bölgesel bir iş birliğinin temellerini pekiştirmek ve hatta bu yönde ilerlemek. Birincisi ikincisi de bu biyolojik çeşit zenginliğinin e, tohum takası ve diğer bilgilerinde. de Alışverişi yoluyla da zenginleştirilmesi gibi iki ana şey o pek küresel ısınma burada nasıl bir ama ona geçmeden elimde şöyle bir haber vardı bugün daha işte Yeşil Gazete'de mesela çıkmış bir haber genetiği değiştirilmiş organizmalar GDO'lar Türkiye pazarındaki yerini hızla almaya başladı diyordu daha dün gördüğüm bir haber bu Yeşil hı hı. Gazete'de. Türkiye pazarındaki yerine daha önce genetik yapısıyla oynanmış 3 soya ve 3 mısır çeşidinin ardından 12 Ekim'de yani 3 gün sonra 10 mısır çeşidinin daha ithalatı yeterli itiraz olmaması durumunda yasal hale gelecek. Şimdi bir yandan şeyi konuşuyoruz bu evet. biyolojik çeşitliği korumanın ve derin tohum binlerce yıllık tohum bilgisini ölmeden konuşuyoruz. E, Kurtarıp derinleştirebilmek Bir yanda da bunun tam Ters Tersi yönde bir, yönde bir var gelişme dedi. var Yani bu Biyogüvenlik Kanunu Çerçevesinde kurulan bir Biyogüvenlik Kurulu var ama Daha sonra ithalata izinler başladı ve Türkiye'ye girmeye Başladı son tarih 12 Ekim Diyor şimdi bu bu konuda ne yapılması gerekir mesela? E, bu ben. konuda aslında çalışan çok iyi bir e, STK platformu var. Evet. E, Birçok e, yönde biz de onun parçasıyız aslında. Evet. E, hem izliyoruz e, bu kanunları hem e, çok da iyi e, bir hukukçu ekibi var e, o e, platformun. Orada e, gerekçelerle e, gerekli e, önlemler alınması için sürekli bakanlıkla bir... E, İletişim halindeler e, Tabii bu e, bir yandan şöyle düşünmek gerekiyor e, Bizim en azından adım atma biçimimiz birazcık öyle e, Yerel e, çeşitleri korumak e, ve onları koruyacak insanı bir araya getirmek O gücü çoğaltmak bir yandan bu çok önemli bir şey evet. ee, bir yandan da tabii ki bu büyük e, manada işte politikalarla yönlendirilen ve e, kaçınılmaz demek istiyorum çünkü e, Türkiye gibi e, <gülüyor> büyümeye odaklanmış bir ülke için e, GDO'ları reddetmek çok kolay bir şey değil aslında. Şey gözünden baktığımda tarım politikaları gözünden baktığımda görebiliyorum oradaki ne yazık ki şeyi. Çünkü Türkiye Türkiye tarım politikasına baktığınız zaman küçük çiftçiyi korumak yönünde gelişmiyor maalesef. Ama bizim bütün doğamızı koruyacak işte gıdamızı garanti altına alacak hatta işsizliği çözebilecek çözüm. Küçük çiftçinin yaşamını kolaylaştırmada. Ama o yönde değil. Destekleyici programlar var. Çok enteresan bir biçimde. Fakat bütününde o yöne doğru gitmiyoruz. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde gitmiyoruz. Gitmiyor. Evet <gülüyor> sorun orada zaten. Onun için bu evet. uluslararası toplantının da ayrıca... Çok büyük bir önemi var. Büyük, Ekstra bir önemi var. Evet. Peki bu uluslararası kongrede belirtilmiş... Konu, gündemi biz belirleyeceğiz, yaratacağız. Biz belirleyeceğiz, dedi. evet. Ee, bu... Ayrı olarak da bu mesela GDO tarzı bir müdahale de ayrı bir konu başlığı olarak... Zaten o bir konu var. başlığı. E, organik tarımın en büyük tehditlerinden biri GDO'lar. Yani çok ciddi anlamda tehdit ediyor. Çünkü GDO'ların tozlaşma yoluyla gen havuzunu kirletme tehlikesi çok büyük. Ve organik tarımda kesinlikle kullanılmadığını bildiğimiz bir şey varsa GDO'lu tohum kesinlikle kullanılmıyor. Dolayısıyla en büyük tehditlerden bir tanesi. O yüzden... Zaten bu kongrelerin e, İstanbul'da yapılacak olan kongre kısmesi on sekizinci kongre olacak. E, neredeyse bu bundan önceki bütün kongrelerde çok ciddi bir başlıktı e, GDO'lar, genetiği değiştirilmiş e, organizmalar ve organik tarımın e, nasıl bu e, te tehditten e, zarar tamam. alma, almayacağını evet. tartışmak bayağı uzun tartışmalar yapılıyor. Ee, ve tabii ki GDO büyük bir başlık olacak. Evet peki be, yani her şey aslında tamamen birbirine e, bağlı ama e, bir de e, küresel iklim değişikliği biraz önce azıcık sözünü ettik. Küresel iklim değişikliğinin bütün bu bilim e, dünyası tarafından defalarca söylenen artık söylenecek de fazla lafı kalmadı net olarak. E, evet. Bütün literatürde kanıtlanmış Bir durum ve her gün örneğini Görüyoruz her evet. ne kadar gazetelerde Sözü edilmese bile her gün örneğini Gördüğümüz işte daha bugün Antalya'daki ve Ege bölgesindeki Büyük Büyük bir felaket hı hı. Aslında sadece Türkiye'den alırsak ee, Bunun Tabi doğrudan doğruya Fosil yakıt kullanımlarıyla Ve hayat tarzımızda Enerji bağlantısı kullanımıyla var. direkt bağlantısı var Bu konuda organik tarım kongresinde ilk ağızda ilgili değil gibi gözükmekle beraber son derece ilgili. ilgili ayrı bir başlık el halinde ele alınacak kesinlikle zaten bu senede Kore'deki toplantıda ayrıca büyük bir başlık olarak iklim değişikliği vardı zaten şu anda herhalde dünyada sadece tarım değil yani tarım iklim değişikliği çok yakından bağlantılı bir konu zaten ee, ama e, herhalde dünyada küresel manada yapılan e, hemen hemen bütün toplantılarda iklim değişikliği gündemin ortasına oturmuş durumda. E, he, hatta e, bütün fon kuruluşlarının odağında e, var e, iklim değişikliği. E, acilen e, yani şu andan itibaren e, adım atılması gereken çok ciddi bir e, krizimiz. İklim evet zaten <gülüyor> ya, değişikliği orada geçmiş. Bir noktadan sonra artık zaten yapılacak yani önü alınamayacak bir duruma ulaşma e, tehlikesi olduğu için evet. o her zaman gündemin en önde gelen maddelerinden evet. biri ve giderek de o halde daha da aciliyet kazanarak kazanıyor o hale ee, Ve aslında tarım e, tarım pratiklerimiz, ee, yoluyla iklim değişikliğinin bu e, etkilerini e, insana ve doğaya dokunan etkin et, etkilerini aslında azaltma e, imkanımız var. Bir yandan böyle bir imkanımız var. Yani e, toprağı azıcık gelen mi, suyu minimum suyla maksimum suyu suya doyurmak toprağa böyle yöntemlerimiz var. Yağmur hasadı, ee, topraktan ya. aldığı yağmur hasadı gibi. Topraktan aldığımızı tekrar toprağa geri verip kompostlama gibi. Yani bunu şehirdeki bahçemizde bile yapabiliyoruz. Ee, bu kadar e, aslında bir yandan bilgisine sahip olduğumuz bu çok önemli bir şey çünkü o bili onu da bilmiyor olabilirdik. Bilgisine sahip olduğumuz e, önlemler var e, yapılabilecek. E, bunları bir an evvel e, hayata geçirmek lazım ve bunun için de şeyi beklememek lazım yani hani günün birinde bir tarlamız olacak biz oraya gidince yaparız <gülüyor> değil. Şu an bugün e, yapılması Pratiğe gerekenler hayatın evet içine yedirilmesi gerekiyor herhalde değil mi? Evet. evet, yani oldukça bu karamlık ve karamsar haberlerle sık sık boğuştuğumuz bu şeyde bu ortam bağlam içinde Dünya Organik Tarım Kongresi'nin 18.'si mi? 18.'si. 18.'sinin 2014 yılında Türkiye'de İstanbul'da yapılacak herhalde. İstanbul'da yapılacak evet. Dolayısıyla bunun da oldukça Olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Peki son bir şey söyleyeyim. Bu konuda medyaya düşen görevler, medyanın bu konularla geleneksel olarak çok fazla ilgilenmediğini biliyoruz. İşte biz ve Yeşil Gazete gibi birkaç küçük outlet diyeyim, çıkış noktası... ...bunlarla uğraşıyor. Ne yapmalıyız? Hı hı. E, medyanın gerçekten... E, e, ...aslında e, aslında bayağı... ...hani Buğday Derneği de bir e, medya ofisi gibi çalışıyor. Evet, evet. E, bu, bu yönde çalışan bir ekibimiz var, bizim iletişim ekibimiz. Ve mümkün olduğunca gelen taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir kısmı. Yani yaptığımız işin iletişimi... Ve bu yönde bir e, kültür oluşturmak zaten amacımız. E, dolayısıyla e, medyanın yapması gereken e, bana kalırsa e, Buğday Derneği'nin e, görüşüne göre de e, söyleyebilirim. E, bu konuları e, gerçekten hani e, biraz daha bütüncül olarak görmeye başlayabilirse yani var olan günlük yaşamımızdaki sorunların birçoğu aslında bu e, konularla ilgili. E, bu bağı ...kurabilmemiz gerekiyor. Ee, Organik tarım... ...işte belli bir... ...insan grubunun karnını... ...daha sağlıklı doyurmak için yapılması... ...gereken bir şey değil. Aslında bizim... ...geleceğimizi ilgilendiren bir... ...konu. Hatta ee, benim zaman zaman... sözünü kestim pardon. Tabii. Zaman zaman tekrarlamaktan da... ...hoşlandığım gibi bu bir... ...alternatif değil, mecbur olduğumuz... Kesinlikle. ...bir şey. Aksi takdirde... ...ayakta... Kalamayacağımız gün gibi aşikar yani. Kesinlikle bir durum. ve e, genellikle organik tarıma yaklaşım e, çok böyle e, çok da alt. Altyapısı çok dolu olmayan bir noktadan oluyor. Bu tabii hızlı bir çağda yaşadığımız için fazla gerekli derinliğe inmiyoruz hiçbir konuda. Ve bu oyunu bana kalırsa doğru bilgilendirmiyor. Yani organik ürünler işte pahalı, bunlar gerçekten organik mi? Vesaire gibi hani sorular çerçevesinde dönüyor medyada dönerse de bu haberler. Evet bana mesela en çok şimdi cumartesi günleri işte organik pazara... Beş yıldır gidip geliyoruz evet. ve artık orada bir hakikaten Agora gibi bir yer oluştu. Komünite oluştu. Konuşuluyor. Herkes birbirini tanıyor ve çok e, sağlıklı bence evet. e, sevimli diyaloglar da var. Pek çok insanı tanıyoruz açık radyo çevresine giren. Fakat dışarıda bu, oraya gidip gelmeyen ve organik... Ürünlerden bahse, ne zaman bahsedilse bana sorulan sorulardan biri peki nasıl emin olabiliyorsun evet. onların garantili olduğundan? Evet. Başlıyorsun anlatmaya yani istersen iki, iki saniyede onu konuşalım. Tabii çok memnuniyetle benim en sevdiğim cevap vermeyi sevdiğim iki soru. Bir tanesi organik ürünler neden pahalı? İkincisi e, neden e, bu ne, nereden biliyoruz organik evet. olduğunu İkisine de ters soruyla cevap veriyorum ben e, diyorum ki e, ne, soru yanlış neden organik ürünler pahalı değil neden diğer ürünler ucuz böyle sormamız gerekiyor e, çünkü onun bir bedeli var o bedeli biz ödemesek de bir e, su, su ödüyor hava ödüyor börtü ödüyor böcek ödüyor başka insanlar toprak ödüyor mili. toprak ödüyor ve biz de ödeyeceğiz. Bizi ödüyoruz aslında. Evet. Yani ödüyoruz da farkında değiliz. İkincisi bu ürünler organik mi nereden biliyoruz? Bu ürünleri bir kenara koyalım. Yani organik ürün olduğunu iddia ettiğimiz ürünleri bir kenara koyalım. Onların kanıtı var. Diğer ürünlerin var mı? Türkiye'de organik ürün dışında hiçbir ürünün izini süremezsiniz. Yani nereden geldiği belli değildir. Kim tarafından hangi tarlada nasıl koşullarda yetiştirildiği belli değildir. Sadece organik tarım sertifikasyon ve kontrol sistemi sayesinde üreticisine ulaşma şansınız var. Eğer o sertifikaya inanmıyorsa tüketicilerimiz... Ee üreticisiyle birebir iletişim kursun. Zaten bizim istediğimiz de o. O, evet. Orada, <gülüyor> yani, orada yani bunu ile, kaybettiğimiz için. Her zaman ile da orada, orada vesaire olması ihtimali vardır elbette. Evet. Ama yani sertifika işte Bakanlığın da şeyinde olduğu Buğday Derneği'nin de kontrol evet. etmeye, e, ettiği evet. bir sertifikasyon sistemi var ve Avrupa Birliği'nin uluslararası denetim mekanizmalarında çalıştığı bir şey var. Buna rağmen de belli bir yüzde oran içinde herhalde aksamalar oluyordur. Ama asıl e, soru bu değil. Asıl soru bu değil. Kesinlikle bu değil. Çünkü sistem e, ona göre kurulmuş. E, bakıyoruz. Yani organik tarım sertifikasyon süreciyle sertifikalandırılmış ürünlerde aslında bunu herhangi bir aşamada yani en fazla ölçebileceğimiz buna izin veren sistem o ve bunu aslında bu sisteme ihtiyaç duyma biçimi duyma nedenimiz bizim yaşadığımız yaşam biçimi no. yani üretici ile tüketicinin birbirinden gittikçe uzaklaştığı bir yaşam biçiminde bundan daha iyisini bulmamız <gülüyor> mümkün değil. Ve soruyu her zaman oldu, yani sık sık yapıldığı gibi ters tarafından sormak. sormak da üstüne kesinlikle... yok. ama bu da medyanın maalesef gene evet. kendi çuvaldızı kendimize batırarak söylüyorum evet. medyanın çok büyük ölçüde suçluluk payı taşıdığı bir konu. Çünkü bunun üzerine gidebilse, evet. o zaman bu soruyu sormaktan da insanlar vazgeçe. Benim aklıma gelmemişti doğrusu Güneş'in yani bu soruya bu. Yönde cevap vermek şimdiye kadar. Evet. Çünkü niye Manav'dakini sormuyoruz? Niye onu sormuyoruz? Yani gerçekten Manav'dakini e, sormuyoruz da bunu soruyoruz. E, ya da markette. Ya da markettekini, evet. Evet, peki. Çok teşekkürler. Yani Biz Dünya teşekkür Organik ederiz. Tarım Kongresi. Türkiye'de 2014'te 4-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Biz biraz erken davran. aslında ne kadar erken davranılsa o kadar iyidir. Biz de erken davranıp konuşmaya başladık bunu. Konuğumuz da Güneşin Aydemir'de Buğday Derneği'nden. Çok, Çok teşekkürler. Böylece de bitiriyoruz. Bitirirken de Art Ensemble of Chicago and Lester Bowie's Brass Fantasy'den Nighttime adlı parçayı. Dinleyeceğiz. Bunu Lester Bowie'nin doğum günü. 11 Ekim 1941 doğumlu. Kendisi epey oldukça genç bir yaşta. 1999'da hayata veda etmişti. Trompetçi, besteci, aranjör, deneysel çalışmalarda yapan önemli bir müzisyendi. Ona bir gönderme yapalım. Ve hepinize... Günaydın diyoruz. Günaydın. Açık gazete. kastenin tekrarını gece 0-1'den itibaren dinleyebilirsiniz.